Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrahmanirrahim Ve salatu ve salam arayrısulina Muhammed ve alayhı ve sahbihi ajma'in Ve yi deklerim Ve yi deklerim Ve yi Ve yi deklerim Ve yi deklerim Ve yi deklerim Ve ve Muhammed Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulü ve Nebiyye. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, ekranları başında bizleri seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizler üzerine olsun. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Yine müsaadeniz olursa hamd ve sena ile başlamak istiyorum cümlelerime ki sebebi şudur malum olduğu üzere Allah Azza ve celle inayet buyurursa bugün Alimran suresine başlayacağız ki uzun bir yolculuk olan Bakara suresini Allah ikmal etmeyi bize nasip etti Rabbim öncelikle söylediklerimizle ve dinlediklerimizle Bizlere amil olmayı nasip olma kılsın. Rabbim yine Alimran suresini bizler için bereketli eylesin. Amil olabilmeyi ve ondan edineceğimiz sevapla da Allah Azza ve Celle'nin rızasını kazanabilmeyi nasip olma kılsın. Kıymetli kardeşler. surat Alimran, Alimran suresi 200 ayet-i kerimeden teşekkür. Ki 34- ve 37. ayet-i kerimelerde İmran ailesinden bahsettiği için de bu ismi almıştır. Medine'de inzal olmuş bir suredir. Dolayısıyla ben hiç vakit kaybetmeden bugün inşallah işlemeyi murat ettiğimiz ayetleri mealen okuyayım. Ondan sonra da üzerinde konuşacağımız hususlara temas etmeye çalışalım biiznillah. Allah Azza ve celle Alimran suresi 1 ve 5. ayet-i kerimeler arasında mealen şöyle buyuruyor dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, la, mim Allah kendisinden o Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. O diridir, ölmez, daima uyanık ve gözetleyicidir. Sana bu Kur'an'ı hakla indirdi. Bu kitaptan daha önce indirilen kitaplar da bu kitap daha önce indirilen kitapları da tasdik etti. Tevrat'ı ve İncil'i de daha önce indirmişti o Allah. İnsanlara hidayet olarak indirmişti o Allah İncil'i ve Tevrat'ı. Ve yine Furkan'ı Kur'an'ı da indirdi ki onunla doğru yola bulasınız. Şüphesiz ki Allah'ın ayetten inkar edenler için şiddetli azap hazırlamıştır. Allah güçlüdür, intikam sahibidir. Şüphesiz ki ne yeryüzünde ne de gökte Allah'tan hiçbir şey ama hiçbir şey gizli kalmaz. Şimdi mealini okuduğumuz ayeti kerimelerde şöyle yüzeysel olarak ayeti kerimelere baktığımız vakit mealini tilavet ettiğimiz vakit zihnimizde ilk beş ayeti kerime ile alakalı olarak Üç tane mesaj okudum ben ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu bugünün azığı mahiyetinde demiyorum. Üç tane husus benim zihnimde çağrışım yaptı. Alimran suresinin ilk beş ayeti kerimesini okuduğumuz vakit onlar benim zihnimde canlandı. O mesajları sizlerle paylaşacağım. Ardından da bu ayeti kerimelerin ve özelde de zikrettiğim mesajların üzerinden de gecemizin azığını almaya çalışacağız inşallah ayeti de dikkat buyurdunuz mu dostlar Allah azza ve celle dedi ki Allah Furkan ki Kur'an'ın diğer bir ismidir Furkan'dan bahsediyor bundan evvel diyor biz kitaplar indirdik İnsanlar doğru yolu bulsunlar diye neyi indirdim diyor Allah İncil'i indirdim diyor Tevrat'ı indirdim diyor Allah azza ve celle niçin İnsanlar onunla doğru yolu bulsunlar diye. Birinci mesaj bu. Yani Allah Azza ve celle bizim doğru yolu bulmamızı sağlamak adına katından vahiy gönderiyor. Kur'an'dan önce de gönderdi ve sonraki mesaj ne biliyor musunuz ikincisi? Size de gönderdim diyor Allah. Neyi gönderdi subhanehu ve teala? Kur'an'ın hakimi gönderdi. Bu ayetteki ifadesiyle Furkan'ı gönderdi. Niçin? Birazdan konuşacağız inşallah. Epeyce konuşacağız, duracağız üzerinde. Üçüncü ve ziyadesiyle de ağır olan mesaj ise şu. Ne gökyüzünde ne de yüzünde hiçbir şey ama hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Allahu akbar. Ürpertici. Ve inşallah bu üç tane mesajın üzerinden bize ait ameli boyutumuza katkı sağlayacak e, azıkları konuşmaya çalışacağız bir iznile. Bir konuşacağımız önemli mevzulardan bir tanesi insanlara doğru yolu göstermek için gönderilen Kur'an-azimushen başka bir malada İslam şeriatı bugün başka bir ifadeyle her mekana ve her zamana hitap eden evrensel bir hayat nizamı mıdır, değil midir? Bunu bu ayetten üzerinden konu edineceğiz. Niçin konu edindiğimizi birazdan söyleyeceğim inşallah. İkincisi konuşacağımız konu ise, Furkan neydi kıymetli kardeşler? Hak ile batılı ayırt eden, buradaki ifadesiyle Furkan, İnsanlığa doğru yolu gösteren, Allah'ın razı olduğu kul olmayı sağlayan rehber. Tamam? Önemli. İkinci başlıkta şunu konuşacağız. Furkan, Faruklarla hayat bulur. Doğru mu? Üç, ve belki de, ağırlığının altında ezileceğimiz bir konu, az önce söyledim, ne gökyüzünde, ne de yeryüzünde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Bunlar inşallah müstakil olarak bir bir ele almaya çalışacağız. Ve bu konuların e, detaylarını şu şekilde ifade etmek mümkün dostlar. Ne dedim az önce birinci başlıkta? Doğru yolu göstermek üzere, üzere gönderilen Kur'an Azimuşşan, Furkan olan bu kitap. Başka bir ifadeyle İslam şeriatı her zamana ve mekana hitap eden bir hayat nizamı mıdır, değil midir? Hocam böyle bir soru nereden çıktı? Vallahi ben üretmedim. Bu bugün tartışılan bir konu mu? Bugün İslam şeriatı çağ dışıdır ifadesini sıklıkla duydunuz mu duymadınız mı? Siz söyleyin. Maalesef. Bugün İslam günümüzün problemlerini arzulanan manada çözmeye kadir değildir ifadesini vallahi neredeyse her gün duyuyoruz. Bu mevzu olsun diye kendimizin ürettiği bir argüman değil. Bakınız hatta delil niteliğinde olsun diye yapmış olduğum kısa bir araştırmanın neticesinde İslam şeriatının evrenselliği her mekana ve zamana hitap eden bir hayat nizamı olup olmadığıyla alakalı bir araştırmacının paylaşımını sizlerle inşallah zikredeyim, paylaşayım. Diyor ki, Diğer yandan şeriat kuralları değişmez. Öyle bir özelliğe sahiptir. Dinamik değildir ve evrensel olamazlar. Yaşamsa sürekli değişim içerisindedir. Beliren yeni gereksinimler, yeni karşılıklar ister. Değişmeyen sabir bir hukukla, İlerlenemez ve çağdaş olunamaz. Bundan dolayıdır ki gerçek anlamıyla bir hukuk devletinde ve çağdaş toplum yaşamında egemenlik geleneklere, din ve inançlara verilemez. Verilirse hukuktan ve çağdaşlıktan söz edilemez. Argüman bu. İnanın 5-6 tane var ama vaktimizi almasın diye zikretmiyorum. Neyi anlatmaya çalışıyorum dostlar? Benim ifadelerimle söyleyeyim inşallah. Şöyle bir iddia var. İslam şeriatı düne hitap ediyordu ama bugüne hitap etmez. Zamanın değişmiş olmasıyla birlikte o hükümler mazide kaldı. Dolayısıyla biz Nas'ın ruhunu yakalamaya çalışacağız ve Allah'ı bu şekilde memnun etmeye çalışacağız. Başka bir ifadeyle İslam şeriatı zamanın değişmiş olmasıyla birlikte günümüze hitap etme kudretine Kapasitesine, kabiliyetine sahip değildir. Bu özellikler bünyesinde taşımaz. Tamamen akademik tartışma mevzusu derinine girmeyeceğiz. Ama çok ciddi bir handikap. Bugün televizyon programlarında açınız. Gerek görsel, gerekse ne bileyim yazılı okuyunuz. Şunu göreceksiniz. Bugün Kur'an-ı Azimuşşan'ın ve dolayısıyla İslam şeriatının aslında günümüzün problemlerini çözmeye ...kadir olmadığı argümanını duyarsınız. Maalesef mi? Evet, vallahi maalesef. Peki, biz birazdan öyle olup olmadığını konuşacağız. Önemli bir konu. Şunun için önemsiyoruz. Madem ki Kur'an'ı Allah Azza ve Celle, Furkan ismiyle yol gösterici olarak ifade etti, öyle mi değil mi konuşmak lazım. Öyle değil mi? Dünkü insanın problemlerini çözmesinden çözebildiğinden bahsediyorsak, eğer bugün Kur'an'ın insanın problemlerini çözmeye kadir olmadığını söylersek, Allah'a adaletsizlikle bir ithamda bulunmuş olmayız mıyız Allah muhafaza? Allah'ı öyledir. Onun için önemli bir konu, bunu konuşacağız. Ama dostlar, muhterem Hazirun, lütfen dikkatlerinizi şuraya çekmek istiyorum. Böyle bir konu nereden icap etti? Yani insanlar bunu nasıl oldu da konuşur hale geldi. 1300 senedir fiili bir hakikat olan İslam'ın hükümlerini tatbik mekanizması olan hilafet varken böyle bir konuşma asla söz konusu olmamıştır. Ama bugün var. İslam şeriatı her mekana ve zamana hitap eden evrenselliğe Böyle bir özelliğe sahip midir değil midir? Bugün tartışılıyor olması iki nedendendir. Lütfen not edin. İstirham ediyorum. Ya kağıtlarınıza not edin ya da zihinlerinize nakşedin. Çünkü bu önemli. Eğer ki bugün İslam şeriatının evrenselliği tartışılıyorsa maalesef özellikle modernistler tarafından yaşadığımız topraklarda bunun iki tane nedeni vardır. Bunlardan bir tanesi... İslam'ın tatbik mekanizması olan hilafetin görülemiyor, tasavvur edilemiyor olmasıdır. Katılıyor musunuz? İki, Batı, yani Allah düşmanlarının, özellikle de oryantalistlerin ve onlardan etkilenen ve göbek bağı olan modernist ilim adamlarının bununla alakalı vermiş olduğu ciddi bir mücadele. Bu iki nedenden ötürü İslam şeriatının evrenselliği bugün tartışılıyor maalesef. Halbuki 1300 sene boyunca farklı farklı gruplara, etniklere, ülkelere, coğrafyalara İslam gitti ve problemsiz bir şekilde tedavi etti. Furkan olan Kur'an-ı Azimüşşan yol gösterdi ve insanlara cennetin yolunu öğretti. Dolayısıyla fiili hakikat aslında bu argümanı tamamen iptal eder nitelikte. Ama ben konuşmak istedim. Dedim ya, akademik bir formata da yığmak ve bu formatta da konuşmak istemiyorum. Ama iki neden saydım. Birisine dedim ki İslam devletinin tasavvur edilemiyor olması. Vallahi bugün insanlar, Allah Azza ve Celle'nin Kur'an'ın hükümlerini, İslam şeriatının ahkamını tatbik eden bir devleti tasavvur edebilselerdi bunun yanında ayrıca görmüş olsalar ide vallahi nasıl suresinde ifade edildiği gibi fevç fevç insanlar İslam'a gireceklerdir çünkü İslam'ın hükümlerinin böyle bir özelliği var birazdan bunu konuşacağız ikincisine dedik ki İslam'ın evrenselliğinin tartışılıyor olmasının temelinde batılıların, Allah düşmanlarının, İslam düşmanlarının, oryantalistlerin İslam'ı tahrip ve tahrif etme anlayışı yatmaktadır. Habire bunu gündeme taşıyorlar. Diyorlar ki İslam acaba günümüze hitap ediyor mu? Bu kulaklarımla duydum dostlar. Başörtüsüyle alakalı olarak bir ilim adamı diyor ki aynen şunu söylüyor. Allahu ekber. Onun için önemsedim ve paylaşıyorum. Diyor ki başörtüsünün diyor farz veya başörtüsünün diyor farz niteliğinde gelen ayetler diyor o günle alakalı ve o günü bağlayıcıdır. Bugün ise hayır. Temellendirdiği argümanı söylüyorum. Diyor ki o zaman diyor çölde diyor kum fırtınası oluyordu. Güneş de diyor baya yakıcı ve kavurucuydu ondan korunmak adına. Bunu modernist bir ilim adamı söylüyor. Onun için bunun İslam'ın evrenselliği, her mekana ve zamana hitap eden bir hayat nizamı olup olmadığı, Müslümanların zihinlerinde şaibe halinde dolaştırılmak isteniyor. Ama elhamdülillahi rabbil alemin, ki, Allah bize Furkan'ı ihsan etmiş. Hak ile batılı ayırt eden bir rehber ihsan etmiş. Onun vasıtasıyla, onun rehberliğinde biz, onların oyununu bozacağız biiznillah. İslam'ı tahrif ve tahrib etme gayreti içerisinde olanların planlarını Rabbimizin inayetiyle ve yardımıyla bozacağız. Onların akıl hocaları varsa, o oryantalistlerin beslendikleri kaynaklar var ise ve bugün yaşadığımız topraklarda oryantalistlere göbek bağıyla bağlı Modernist ilim adamları var ise Allah'ın izniyle de öbür tarafta biz olacağız. Bizim akıl hocamızda Furkan olacak. Kur'an-ı Hakim olacak biiznillahü Teala. Rabbimizin inayetiyle ve ikramıyla onların tuzaklarını başlarına geçireceğiz. Onların tek bir derdi var İslam'ı tahrif etmek. İslam'ın yeryüzüne hakim kılınmasını engellemek. Ve bunu evvela nereden başladılar? İnsanların zihinlerini bulandırmakla. Onların dedeleri hep böyle öğretti onlara. Onlar da şimdi çocuklarına öyle öğretiyor. oryantalistler bunu bizim ülkelerimize enjekte etmeye çalışıyorlar. Ama ben de ne diyorum? Onların akıl hocaları varsa, rehberleri varsa Allah'ın izniyle bizim de var. Adamın bir tanesi... Bunu anlatırken de istirham ediyorum şurayı kaçırmayın ha. Onların hocaları varsa, belletmenleri varsa onların tuzaklarını bozacak bizim de Kur'an-ı Hakim'imiz var elhamdülillah. Ondan besleneceğiz, onların tuzaklarını başlarına geçireceğiz. Allah'ın inayetiyle. Fırsat vermeyeceğiz onlara. Adamın bir tanesi şapka tüccarlığı yapıyormuş. Dikkat edin ha şapka tüccarlığı yani şapkalıp şapka satıyor işi bu sepetine ta zamanın behrinde tabi çantasına sepetine şapkaları dolduruyor köy göy kasaba kasaba şapka satıyor adamcağız bir köyden diğer bir köye geçmek istediğinde bir ormandan geçmesi icap etmiş ormandan geçip diğer bir köye varması orada şapkalarını satmayı istemiş Ormandan geçerken adama bir ağırlık çökmüş. Demiş ki hazır gölgelik yeri de bulmuşken demiş ki şurada biraz istirahat edeyim, uykumu alayım ondan sonra demiş yola tekrar revan olayım. Ağacın altına oturmuş. Dinlenmek için böyle hafif kafasını da ağaca yaslamış ama o gidiş o gidiş uyumuş bizim şapkaca amca. Uyandıysa bir baksa ki çantanın içerisindeki şapkaların hepsi alınmış. Şapka falan yok. Adam da bir telaş, bir telaş. Ya onunla ekmek geçindiriyor, ekmek kazanıyor, aile geçindiriyor. Şapka yok. Sağına bakmış, soluna bakmış, kime kaptırdım derken şöyle ağacın tepesinde, özür dileyerek söylüyorum, maymunlar görmüş. Maymunların hepsi birer tane şapkayı almış, kafasına geçirmiş, Adam şapkasına el koymuş. Bir sürü maymun ağaçta. Ondan sonra adam demiş ki ya ben bunların hepsinin arkasından kozsam, tek tek o şapkaları almaya kalksam yakalayamam. Gitti bizim şapkalar demiş. Kara kara şöyle kafasını düşünmek istiyor, bir çare bulmak istiyor. Kafasını şöyle kaşırken bir bakmış ki maymunların hepsi kafasını kaşıyor. Demiş Allah Allah tevafuk mu etti acaba demiş ya. Neyse elini indirmiş, tekrar başına götürmüş. Şöyle aynı hareketi yapmış İstisnasız bütün maymunlar kafalarını kaşıyormuş. Allah Allah demiş. Elini şaklatmış adam maymunların hepsi elini şaklatmış. Allah Allah demiş bunlar beni taklit ediyor. Ellerini havaya kaldırmış şöyle hızlı hızlı. Maymunların hepsi şapkalar kafalarında böyle ellerini yukarıya kaldırıyormuş. Adam demiş ki buldum. Şapkalarımı nasıl elde edeceğimi buldum. Madem bunlar beni taklit ediyor siz görürsünüz gününüzü demiş. Adamın da kafasında bir tane şapkası varmış. Onu şöyle yere atmış. Atmasıyla birlikte bütün maymunlar şapkayı yere atıvermiş. Adamı hemen şapkaları almış. Tekrar çantasına koymuş. Yola revan olmuş. Gel zaman git zaman. Aradan elli sene geçmiş. Hani bizde şeydir ya. Baba mesleği. Babasına, babasından oğluna şapkacılık. Oğlundan da torununa dedesi rahmetli olmuş yıllarca önce bu torunda aynı işi yapıyor şapka tüccarlığı köy köy şapka satıyor o genç o da aynı şapkasını kaptıranın torunu aynı ormanda geçmek üzereyken uyku bastırmış demiş şurada bir dinleneyim ağacın altına yatmış uyuyakalmış bir uyansa ki şapkaların hiçbirisi yok Demiş ki ya bana dedem zamanında demiş bir şeyler anlatmıştı. Bu maymunlar şapkayı ele geçirdiğinde nasıl bir hamle yapmamla alakalı. Acaba bir teyit edelim demiş. Adam ilk önce kafasını kaşımış. Maymunların hepsi kafasını kaşımışlar. Demişler iyi iyi yoldayız. Ellerini şaklatmış maymunların hepsi şaklatmış. Ellerini havaya kaldırmışlar maymunların hepsi ellerini havaya kaldırmış. Demiş ki tamam şimdi şapkaları nasıl elde edeceğimi buldum şapkasını almış hemen şöyle önüne atı vermiş. Ağaçtan bir maymun geldi adamın şapkasını almış. Demiş ki "Birader, bir tek dede sende mi var?" <gülüyor> Şimdi bir tek akıl hocası onlarda yok. Onlardan onlara, onlardan onlara İslam'ın evrenselliğini tartışsınlar anlata dursunlar var. Onların öyle hakıl hocaları varsa, bizim de, Kur'an'ı Hakim, Kur'an'ın Mubin'imiz var, Elhamdülillah. Hakkı hakikati anlatan, batılı batıl diye gösteren, olmamız gerektiği yerde bize, durmayı emreden, Kur'an var. Dolayısıyla, Kur'an'ın evrenselliğini, onlar tartışmaya açadursunlar. Bize, bize, onların oyunlarının ne olduğunu öğreten, bizim de Allah'ın izniyle bir dedemiz, bu manada Kur'an'ın kaynaklarından beslenen, mutlaki imamlarımız, alimlerimiz, var elhamdülillah. Allah azze ve celle bizim ellerimizle, onların oyunlarını bozmayı bize nasip etsin. İslam'ın evrenselliğini tartışıyorlar. Biz de diyoruz ki, İslam, şeriatı, her zamana ve mekana hitap eden bir hayat nizamıdır. Kısaca delilleri şudur. Baktığımız zaman ayeti kerimelere dedim ya, akademik formatta sizleri boğmak istemiyorum. Sadece değinip geçiyorum. Bunu bilmek adına, bugün birisi böyle bir tartışma konusunu ileri sürdüğünde en azından söyleyecek bir şeyimiz olması adına. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ayeti kerimesinde, وَمَا illa اِلَّا كَافَةً لِنَّاسِ biz seni bütün insanlığa gönderdik. Kim dedi? Allah. Kime göndermiş? Bütün insanlığa. Mekke demedi. Doğru mu? Araplar da demedi. Ensarda da demedi. Muhacir da demedi. Allah dedi ki sizi bütün seni bütün insanlığa gönderdim dedi. Demek ki Yaumul Kıyameden önce mükellef olmuş insan bu ayetlerin ve bu şeriatın muhatabıdır. Kals. Başka bir ayet-i diyor ki Allah Azze ve Celle Kul ya eyyuhannesu inni rasulullah ileykum cemiyan De ki, ey kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ya eyyuhannes Ey insanlar Ben hepinize bütün insanlar gönderilmiş bir peygamberim. Dolayısıyla İslam şeriatının bu manada Sadece o döneme hasretmek Ayetlere muhalif düşünmek ve hareket etmek demektir. İkincisi delil olarak kullanabileceğimiz İslam şeriatının evrenselliği ile alakalı olarak belki de en önemlilerinden bir tanesi insanın fıtri özelliklerinin değişmiyor olmasıdır. Bu dinin muhatabı kim kardeşler? Siz söyleyin dostlar. Bu dinin muhatabı uzaydaki yaratıklar mı? Bilmiyoruz yani. Bu dini Allah Azza ve celle muhatap almış ve bize seçmiş. İnsanları seçmiş Allah. A. Peki, eğer biz insansak, Muhammed Aleyhissalat Vassalam'ın dönemindeki o insanlar insan mı? İnsan bak insan diyoruz. Peki içgüdüsel ve uzvi ihtiyaçlar bakımından o dönemin insanıyla bugünün insanın arasında fark var mı Allah aşkına söyler misiniz? Yani o döneme bu şeriat o döneme hitaptır ama bugüne değildir diyen insan. Şunun cevabını verebilmelidir. Bu din kime indi? El cevap insana. Peki insana indiyse o günün insanıyla bugünün insanının özellikleri muhtelif mi? Hayır. Öyleyse bu argüman boş bir iddiadır. Çünkü söyler misiniz Allah aşkına? Açlıktan günlerce bir şey yemedi ve bundan dolayı sıkıntıya düşen, itap düşen, açlık hisseden Ömer... He? radıyallahu an bugün de aynı Ömerler yok mu bugün acıkmayan bir insan formatı var mı söyler misiniz Allah aşkına ben uyumaya meydan okumuyorum, okuyorum uyumuyorum diyen bir insan gösterebilir misiniz insanın fıtrı ve uzvi özellikleri değişmediği müddetçe ki İslam insanı muhatap almıştır insanın problemlerini çözmeyi hedeflemiştir eğer ki Buna hedeflediyse İslam ve insanın özelliği de değişken değilse Allah'ın yasasında dönen nizamında bir değişiklik göremezsin diyen Allah'tır. Öyleyse o güne hitap eden şeriat bugüne de hitap etmeye kadirdir. Elhamdülillah. Şimdi bu konuyu dediğim gibi fazla uzatmak istemiyorum. İnşallah bununla alakalı arzu eden geniş çaplı araştırmaları Akademik seviyede müracaat edip araştırabilir, okuyabilir. İkinci başlığa ne demiştik hatırlıyor musunuz? Furkan ancak tatbik edilirse yol gösterici olacaktır dedik. Ona benim ifademle ne demiştik? Furkan ancak Faruklarla hayat bulur demiştik. Önemli mi? Vallahi çok önemli. Bugün Müslümanlar, Allah Azza ve Celle'nin razı olmadığı bir atmosferde nefes alıp veriyor mu kardeşler? Katılıyor musunuz bu görüş? Evet. Allah razı değil. Allah memnun değil. Biz istiyoruz ki şu anda kaybetmiş olmaktan yolumuzu bulamıyor olmaktan yolumuzu bulmuş bir vaziyete geçebilelim. Her şeyden öte Allah'ın razı olduğu kul olabilelim. Ve Allah Azze ve Celle Furkan'ın böyle bir özellikte Kitap olduğunu söylüyor ayet-i kerimesinde. Diyor ki Furkan yol göstericidir. Yolunu kaybedene rehberlik eden bir kitaptır. Öyleyse Allah aşkına biz bu rehberden hangi ve nasıl bir imkanla faydalanabiliriz? Ancak ve ancak hayatımızın merkezinde olursa. Furkan hayatımızda tatbik edilirse insanlar arasında mevcut problemleri çözmek için gönderilmiş olan Furkan raflarda sadece tilavet edilen bir kitap olmaya mahkum edilirse vallahi biz karanlıklar içerisinde aydınlığı aramaya devam edeceğiz demektir ama Allah vaadinde diyor ki yol mu bulmak istedin karanlıkların aydınlığa gark mı olsun istedin bunun yolu Furkan Kur'an-ı hayatında tatbik edilecek. Ona bugünün azı olarak dedik ki bu gece Tefsirül Furkan'ın azı olarak Furkan Faruklarla hayat bulursa ancak bize yol gösterecektir. Tatbik edilmedikten sonra insanlar arasındaki problemleri çözmedikten sonra Furkan bize yol gösterici olmayacaktır öyleyse bugün hasta mıyız dostlar hastayız Allah razı değil ve biz bu girdaptan çıkmak istiyoruz ve Allah vaat etmiş furkanla çıkabilirsiniz demiş o da nasıl olacak tatbik edilerek onun için bu gecenin en önemli cümlesini söylüyorum istirham ediyorum İnşallah başlarımızı yastığa koyduğumuz vakit zihnimizde böyle canlı duran bir cümle olsun mi Kur'an'ı tatbik etmeye hırslı yöneticilere bugün ihtiyaç var. Alimran suresini açtınız. Furkan, Kur'an'ın hakimin özelliklerinden bahsediyor ya Allah. Vallahi bunu çağrıştırsın zihninizde. Eğer ki bugün yol gösterici olma özelliğine sahip Furkan onu tatbik edilmezse vallahi bizim için hiçbir hayır yoktur tilavet edildiğinde elde edeceğimiz sevaptan başkası yoktur onun için size şunu hatırlatsın bunun için kıyametme vaktidir çünkü bunun için kolları sıvamanın vaktidir nedir o bugün Furkan'ı Kur'an'ı azimuşşan'ı İslam şeriatını tatbik etmeye hırslı yöneticilere ihtiyaç var vallahi çünkü olmadığı müddetçe biz yolumuzu kaybetmiş olmaya devam edeceğiz yolumuzu arıyor olacağız halbuki Allah diyor ki çıkmazlardan sizi çıkaracak olan bu kitaptır onun da tek ve yegane şartı tatbik edilmesidir öyleyse Furkan'ı tatbik edecek Faruklara ihtiyaç var ama vallahi bugünkü yöneticiler bu söylediğim şeyden fersah fersah uzakta o zamanında, Kur'an'ın ayetlerini tatbik etmeye hırslı yöneticiler varken, bugün Allah'ın helallerini haram yapan yöneticiler var. Allah'ın haramlarına helal kılan, meşru gören yöneticiler var. Onun için zaman, Furkan'a, Kur'an-ı Azimuşşan'a mesafeli olup bakmak değil, onu hayata tatbik edecek, onun ayetlerini bizim hayatımızın merkezine taşıyacak farukları ihdas etme vaktidir bunun için kolları sıvamanın vaktidir eğer ki Ali İmran suresini okur Furkan'ın yol gösterici özelliğine kani gelirsek ama onun hayatımızda bir manası olsun diye gayret göstermezsek vallahi yazıktır bizim okuyuşumuza bu ayetler yevmul kıyamede şikayetçi olacaktır mahkeme kurulacak şikayetçi olan kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şikayetçi olduğu kim sen ey müslüman biz biz kime şikayet ediyor Allahu akbar <gülüyor> Ya Rabbi diyor benim kavmim Kur'an'ı terk etti hayatında yer vermedi kale almadı senin ayetlerini ya Rabbi bir düşünün böyle bir mahkeme kur gözünün önünde Müslüman mahkemede sanıksın şikayetçi olan Resulullah şikayet ettiği, ettiği makamın adıysa Allah ne diyeceğiz ben vallahi Kur'an'ı tilavet ettim mi diyeceğiz yol gösterici olsun istiyorsak Furkan Farukları ihtas etme vaktidir Ömer radıyallahu an. İşte dedim ya Allah'ın ayetlerini tatbik etme Hırsı olacak yöneticilerde Yoksa Allah'ın helalleri haram değil Bugün olduğu gibi Allahu akbar ya Ömer radıyallahu an. Hutbededir ha Hepinizin bildiği bir örnek ama Kardeşiniz Enel Fakir bu örneği ilk defa anlatacak Mikrofonlar vasıtasıyla Dolayısıyla bildiğiniz ama belki tekrar olması kastıyla anlatacağım bir örnek. Ömer radıyallahu anh hutbededir. Hutbe irad eder ve müminlerin emiridir ha. Halifedir. Omuzlarında İslam'ı tatbik etmenin yükü vardır. Onun için tekrar söylüyorum bu cümleyi. Ezberlemekte de fayda var diyorum. Furkan faruklarla hayata geçirilmelidir. Eğer bugün Kur'an'ı Furkan'ı tatbik edecek, hayata taşıyacak Faruk yoksa, Farukları ihdas etme vaktidir. Ömer radıyallahu anh hutbededir. Anlatır, anlatır, anlatır. Şöyle bir cümle ifade eder ki, çok müthiş. Kays İbni Hussain, El Harisi'nin kızı dahi olsa, cümleye böyle başlıyor ha, Mevzu da mehir mevzusu. Diyor ki Kayıs ibn Hüseyin'in kızı dahi olsa 40 ukayadan fazla mehir yoktur bugünden sonra. Böyle bir karar vardır. Bu bir benimsemedir. Böyle biline Ömer radıyallahu an böyle bir hüküm verir hutbede. Subhanallah. Ömer radıyallahu an onun kızı dahi olsa Tarih kitaplarında onun isminin niçin zikredildiği ile alakalı bir bilgi yok. Belki ufak bir araştırma yapılsa niçin o isim zikredildiği ile alakalı bir malumat elde edilebilir ama diyor ki Kayis bin Husey'nin kızı dahi olsa 40 ukayadan fazla mehir yoktur bugünden sonra. Bu hükmü verir. Cemaatin arka tarafında kadınların bulunduğu bir bölümde bir tane kadın sahaba ayağa kalkar. ''Ya emir al mu'minin'' Yanlış konuşuyorsun. Muhasebeye bakın Allahu Ekber. Emiral mu'minin'i hesaba çekiyor bir kadın. Diyor ki ''Ya emir al mu'minin'' ''Ey Ömer, yanlışsın. Bu konuyla alakalı olarak yanlışın var. Senin en önemlisi burası ha. Diyor ki ''Ey Ömer, senin böyle bir hükmü benimseme hakkın yok.'' böyle bir hükmü bizlere diretme hakkın yok yanlışsın ey Ömer Ömer radıyallahu anh der ki söyle o zaman Müslüman niye ben nerede hata yaptım benim böyle bir hükmü sizlere telkin etmeye niçin hakkım olmasın ki ey Ömer ey müminlerin halifesi Nisa suresinde Allah demiyor mu Yüklerle malı, mal sahibi olsalar da onları onlardan geri istemeyin. Allah Azze ve celle yükler dolusu malı bize hak görürken sen kim oluyorsan da bize karşı böyle bir sınırlama ve kısıtlama getiriyorsun. Subhanallah. Ömer radıyallahu anha böyle bir çıkış yapıyor. Ve ayeti kerimeyi okuyor Nisa suresinde. Ondan sonra Ömer. Vallahi Ömer'in bu tavrı da mevcut yöneticilere inşallah ibretlik olsun. Ömer radıyallahu an diyor ki vallahi bu kadın doğru söyledi. Sizin huzurunuzdaki adamsa yanıldı. Ömer yanıldı diyor. Emira'l-muminin radıyallahu an. Ama benim sizlerin dikkatinize celbetmek istediğim nokta şurası. Bir ayet mi? Vallahi bir ayet. Onu tatbik etme hırsına bakınız Ömer radıyallahu anh'da. Çıkıyor, herkesin huzurunda diyor ki bu kadın doğruyu söyledi, Ömer yanıldı. Onun için diyoruz ki dostlar, Furkan ancak Faruklarla hayat bulacak. Vallahi biz bugün Allah Azza ve celle'nin ayetlerinden bir tanesinin hayatımızda tatbik edilmesini istiyorsak bu ancak ve ancak Raşitlerin, Farukların ihdasıyla mümkündür. Vallahi bize sorumluluklar yüklemiştir. Ömer radıyallahu anh'ın bu örneği ziyadesiyle beni etkilemişti. Onun için dedim ya Kur'an'ı tatbik etmeye hırslı Yöneticilere ihtiyacımız var bugün. Ömer radıyallahu anhu çok anlatacağım size bugün. O mübarek sahabe yine arkadaşlarıyla bir gün otururken halifedir yine. Ömer radıyallahu an der ki kardeşlerine Vallahi benden sonra bu yönetim işini kim üstlenecek bilmem. İbn-i Sa'd'ın tabakatında geçiyor ha. Allahu akber şu ifadeye bakın. İşte bu cümleyi az önce bunun için kullandım. İslam'ı tatbik etmeye hırslı yöneticiler olmazsa olmaz. Furkan'la aramızda mesafeler kaldığı müddetçe biz yol aramaya devam edeceğiz demektir. Şu hassasiyet olacak. Onun için Faruklara ihtas etme zamanıdır. Ömer diyor ki, benden sonra diyor bu yönetim işini kim devralacak bilmem. Ama alacak olan kişiyi bilsin ki... Ondan çok şeyler talep edilecek. Yani özenmesin diyor. <gülüyor> o koltuğa çok meraklı olmasın diyor. He? Bizim amiyane tabirimizle. Ömer radıyallahu an. Bitse iyi ha, bitmedi. Ne dedi? Benden sonra kim üstlenecek bilmiyorum ama üstlenecek olan kişiden çok şey istenecek sonra diyor ki Ömer radıyallahu an Allah'a kasem ederim ki yeminle söylüyorum ki kendimi muhafaza etmem konusunda Allah'ın sınırlarını hudutlarını koruyabilmek için insanlara karşı o kadar çok sınav veriyorum ki bir Allah bilir bir de ben sınavın büyüklüğünü söylüyor Allah'ın hudutları içerisinde kalabilmek ve bununla birlikte de insanlara karşı öyle bir sınav veriyorum ki Allah bilir. Bundan sonra gelecek olan kişiden çok şey istenecek diyor Ömer radıyallahu Bu şunu gösteriyor. Bugün başımızda öyle yöneticiler olmalıdır ki Faruklar olmalıdır ki ihmal edilen bir tane ayetten ötürü uykuları kaçsın desin ki kardeşim vallahi benden sonra sen geleceksen bilesin ki yükün ağır ha çünkü Allah böyle bir sorumluluk yüklemiş Furkan ancak tatbik edilirse kıymeti vardır ve Ömerül Faruk bunun farkındadır Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini ihmal etme hassasiyetinde yöneticileri olması lazım. İşte Alimran, Furkan bunlar bizde. Bu hususları çağrıştırmalı kıymetli dostlar. Öyle ya adalet Allah'ın emri mi? He? Dostlar vallahi Allah'ın emri. Adaletle hükmetmek Allah'ın talebi. Adil olmak Allah'ın emri. Fakire fukaraya yardım etmek. Tebaasını gözetlemek. Onların halini araştırmak, sormak vallahi hepsi Allah azza ve celle'nin emri. Şu cümle önemli tekrar ediyorum. Belki gün bu akşam üçüncü mü oldu, dördüncü mü oldu bilmiyorum ama inanın Kur'an'ın ayetlerini hayata geçirme konusunda hırslı yöneticilere vallahi ihtiyacımız var. Ömer radıyallahu anh Kıtlık zamanıdır ha. Onun dönemine ait bir paylaşımı daha sizlerle inşallah konuşalım. Kıtlık dönemidir. Vallahi şu örneğin ihtişamına bakınız. Bu hassasiyette olmadığı müddetçe Kur'an'ın bize hayır olmayacaktır. Tilavet ettiğimiz zaman elde ettiğimiz sevabın dışında. Bütün içtenliğimle söylüyorum. Ömer radıyallahu An, kıtlık zamanında bir deve geçer ellerine der ki şu deveyi kesin de tebaama ümmetime paylaştırın karınları bir et görsün kıtlık zamanıdır Ömer radıyallahu an emir verir deveyi keserler paylaştırırlar ümmetine tebasına ve oturmak oturuyordur Ömer radıyallahu an onun önüne de böyle bir tabak dolusu et getirirler derler ki ya Emir al bu da sizin hakkınız. Ömer radıyallahu anh bir ete bakar. Bir getiren adama bakar. Bir de kendisine bakar. Ömer ya. Adıyla, sanıyla Faruk'tur o. O Furkan'ı hayata geçiren adamın kendisidir. Ömer bir ete bakar. Bir getiren adama bakar. Bir de kendisine bakar. Der ki aynen söylüyorum. Breh breh. Duydunuz mu hiç? Türkçede kullanılıyor araştırdım. Bre, bre, vay be vay. Budur ha. Ömer radıyallahu anh şiddetlenir. Kızar koca Ömer. Allah ondan razı olsun. Allah bizi onunla cennette cem eylesin. Komşu eylesin onunla bize. Der ki bre, bre. Müminlerin halifesi devenin en iyi yerinden et yiyecek. Ümmeti ise kemiklerini sıyıracak ha? Ömer böyle hareket ederse Allah Ömer'den sormaz mı bunu? Ben huzuru ilahide Allah'a ne diyeceğim ümmet kemiğini yalarken, kemiğinden bir parça et yemeye çalışırken ben şu eti kursama koyarsam, kıyamet günü Allah'a ne diyeceğim? Bıra bıra Götürün bunu ümmetime dağıtın. Ümmetim yesin Ömer yemesin. Karnım açtır ama diyor bana bir şeyler ayarlayın. Çok açım diyor Ömer. Ömer'in önüne zeytinyağı getiriliyor. Bir tutam da ekmek. Eti yemedi. Bir tutam ekmek bir de zeytinyağı. Banıyor. Ağzına götürüyor. Bir ümmetine bakıyor bir kendisine Sonra o da Geri koyuyor Ömer Diyor ki belki aç kalan olmuştur Ümmetimden bunu götürün şuradakilere dağıtın Ömer Yemese de olur Vallahi ben bu derse Hazırlanırken Suriye'de Açlığından Ötürü fotoğrafta Gördüğüm Müslümanın kaburgalarını Saydım 15 tane mi 16 tane mi He Vallahi aç olduğu endişesiyle, tebasının aç olması endişesiyle zeytin yağını kursana götürmekten haya eden Ömer nerede? Bugün yedi yemeğin ağırlığından koltuğundan kalkamayan yöneticiler nerede? Orada Müslümanlar açlıktan ölüyorken, ha? Hani adaletti? Hani Müslüman'ın ekmeği bölüşülmeliydi? He? Hani Müslüman'ın derdi bizim derdimizdi? Ayettir. Nerede bu ayetin hükmü? Vallahi Müslümanların başına yönetici olmak, Kur'an ayetlerini tilave etmekten ibaret değildir. Adaletle hükmet, emrine... Ömer gibi olmaktır bu ayetleri anlamak. Yönetici olmak. Öylese öyle değil. Furkan faruklarla can bulacaktır. Allah azza ve celle bizlere dünya gözüyle furkanı hayata tatbik edecek farukları görmeyi nasip etsin. Bizlere ikram etsin Allah azza ve celle. Dolayısıyla Furkan hayatta tatbik edilirse bir kıymeti vardır dedik. Peki. Üçe ne dedik hatırlıyor musunuz? Yerde ve gökte ne varsa Allah'a gizli değildir. Subhanallah. Ürpertici bir ayeti kerime. Müthiş bir ayeti kerime. Yerde ve gökte ne var ise Allah'ın haberi oluyor. Allah aşkına. Hangi cesaretle Allah Azza ve Celle'nin hükümlerini ve emirlerini ihlal edebiliyoruz ya? Bir istirham ediyorum size ben 3 saniye vereyim. Bu konuyla alakalı bir tefekkür edin ya. Yerde ve gökte şeyun diyor ayet ha. Hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz iken biz hangi cüretle Allah'ın emirlerini ihlal edebiliyoruz? Vallahi ben size bir cümle söyleyeyim mi? Umarım katılırsınız. Biz bugün bizi gözetleyen trafik radarından korktuğumuz kadar Allah'tan korkmuyoruz. Ağır mı oldu biraz? Ha? Hafif bile. <gülüyor> Allah rast getirsin. Yani biz düşünebiliyor musunuz? Radarın olmadığı yerde gönül rahatlığıyla hareket edebiliyorken bu düşünceye nereden sahip oluyoruz? Görmüyor ya. Onun için rahatız. Ama şu ayetin ihtişamına bakınız ya. Yerde ve gökte ne var ise Allah Azze ve Celle gizli değildir. Tam bu ayet-i hazırlanırken şu anda belki ekranları başında bu görüntünün kendilerine ulaşmasında büyük katkısı olan Reci'deki çok değerli kardeşim Allah onu hayırla mükafatlandırsın. Bu derse hazırlanırken bana bir resim gönderdi. Hikmetinden sual olunmaz ya. Vallahi bu ayeti anlamak adına bende o kadar tesirli oldu ki dedim bunu kardeşlerimle paylaşmam lazım. Ankara'da ikamet ettiğim evin hani haritada uydudan fotoğraflayabiliyorlar ya geziyorsun ne bileyim ona teknik dilinde ne diyorlar ama o harita öyle ki sokakları tek tek görebiliyorsun yani. Benim Ankara'da ikamet ettiğim evimin kapısının önünde babamın aracının fotoğrafını görüntülemiş. Babam da o gün Konya'dan Ankara'ya beni ziyarete gelmişti. Dedim ki Subhanallah şu teknolojiye bak. Beni Konya'dan Ankara'ya ziyarete gelen babamın arabasını benim evimin önünde görüntülüyor. Ya böyle bir teknolojiyi insan oğlu üretebiliyorsa ki insanı yaratan alemlerin Rabbi olan Allah bizim her halimizi gözetlemeye kadirdir. Vallahi bu da bize şunu hatırlatmalıdır. Yani o gün babam ben Ankara'ya gelmedim dese ne kadar inandırıcı olur bana. yola araba duruyor işte orada. Duruyor. Peki ben Rabbime ne diyeceğim ihmal ettiğim vakit? Çünkü Allah diyor ki ben hiçbir şeyin bana gizli kalmadığını sana söylemedim mi kulum? Peki ben hangi cüretle Allah Azza ve Celle'nin hükümlerini ihmal edeceğim ve ihlal edeceğim Dolayısıyla bu ayet bize şunu hatırlatmalı. Allah azza ve celle'nin emrine kulak vereceğiz. Allah bize kolaylıklar versin. Zeynel Abidin'in çok güzel bir sözü var. Vallahi ben çok nimetlendim. Çok azıklar edindim bu sözden hemen paylaşayım inşallah. Diyor ki insanoğlu hakikaten de böyledir ya. İstirham ediyorum. Söylediğim vakit herkes kendisinde bunun muhasebesini bir yapsın. Diyor ki insan oğlu hayatında diyor kendisine zarar olacağına inandığı yemeği yemiyor ya diyor. Kendisine zarar veren yemeğe gösterdiği hassasiyeti ahirette kendisine zarar verecek olan amele ve günahına göstermiyor. Doğru bir söz mü? Vallahi. Kardeşim yer misin? Diyor ki reflü yapıyor. Yemiyorum. Ya ye. Diyor ki mideme ağrı yapıyor. Buna gösterdiğimiz hassasiyeti bize zarar verecek olan amele ve günahımıza vallahi vermiyoruz. Doğru söz mü? Vallahi doğru söz. Bize zarar verecek yemeğe dikkat ettiğimiz kadar daha fazlasını Yevmul kıyamede bize zarar verecek amele ve günaha dikkat etmek lazım. Onun için bu ayet bize Allah Azza ve Celle'nin emirlerine muhalefet etmemeyi hatırlatmalı. Çünkü onun nazarında hiçbir şey ne yerde ne de gökte gizli değildir. Ben size bir misafir ağırlayayım inşallah. Onun adı da Ebu Derda olsun radıyallahu an, Cübeyr radıyallahu an rivayet ediyor. Allah'ın emrini ciddiye almaya anlatan bir örnek. Allah bize azıklanabilmeyi nasip etsin. Ebu Darda radıyallahu an ve Cübeyr radıyallahu an O naklediyor. Diyor ki biz Kıbrıs adasını fethettik. Esirleri diyor topladık bir meydanda. Kıbrıs adasını fethettik diyor Cübeyr radıyallahu an. Diyor ki, esirlerdi diyor meydanda topladık. Esirler diyor birbirlerine diyor omuzlarını başlarına yaslamışlar. Böyle başlarını omuzlarına daha doğru bir ifadeyle birbirleriyle ağlaşıp duruyorlar diyor. Dikkat edin lütfen. Cübeyr radıyallahu anh. Esirlerin hepsi perişan ve ağlamaklı. Hüngür, hüngür ağlıyorlar. Çünkü esirler yani neticede. Bizde ise diyor zafer günüdür. Bir sevinç hakim... Diyor gözüm birden şöyle başını iki elinin arasına almış. Hani çömelme vardır ya? Çömelmiş bir köşede hüngür hüngür ağlamaklı Ebu, Ebu Darda'ya diyor gözüm ilişti. Cık, Allahu akber. Herkes zafer nidaları, çığlıkları atarken Müslümanlar, sahabeler Ebu Darda köşeye geçmiş hüngür hüngür ağlıyor. Varmış Cübeyir radıyallahu An ya Ebed Derda diyor ki bugün Allah Azza ve Celle'nin bize büyük bir ikramı değil midir? Bugün Müslümanların günü değil midir? Bugün bizim zafer günümüz değil midir? Onların ağlayacağı bizim ise güleceğimiz bir gün değil mi Ebed Darda Seni aratan nedir? Ebed Derda radıyallahu an. Ah Cübeyra ah, haberin yok. Diyor ki otur. Şunların haline bak. Vallahi ve billahi onlar bana şunu hatırlattı. Kim ki Allah azza ve celle'nin emirlerini ciddiye almazsa, Allah azza ve celle'nin emir ve buyruklarını yerine getirmezse, onun emirlerine icabet etmezse Allah azza ve celle'nin nazarında Hiçbir kıymeti yoktur bak şu esirlere Onlar bizim çağrımıza icabet etmediler Onlar İslam'a sırt döndüler Allah Azza ve Celle'nin nazarında kıymeti olmayan insanlar beni ağlattı Ben ağlamayayım da kim ağlasın Vallahi korkuyorum Cubeyr Allah Azza ve Celle'nin emirlerinden Yüz çevirmekten korkuyorum Onların haline dönmekten korkuyorum Cubeyr Vallahi bunun için ağlıyorum. Esirlerden azıklanabilmeyi iyi yapmış ha. Bu darda da razıyallahu aleyh. Subhanallah. Allah'ın emirlerinden yüz çevirince Allah azza ve celle bize kıymet vermez. Vallahi vermez. Onun için yerde ve gökte hiçbir şey ona gizli değilse biz Allah azza ve celle'nin emirlerini ciddiye alacağız. Bir sahabe de anlatayım onu sana bitiriyorum inşallah müsaadenizle bunun tesir altında kaldığımı da ifade edeyim bilmiyorum az önce sahabem dedim ama eğer öyle dediysem düzelteyim bu tarih kitaplarına tabiin ve tebe tabiin döneminde yaşadığına dair bilgiler var kendisi muhaddis alemidir Amr bin Abdı Kays Amr bin Abdı Kays rahimullah Bakınız Allah azza ve Celle'den nasıl hakkıyla ittika ediyor ve Allah'ın emirleri nasıl ciddiye alıyor ve Allah azza ve Celle'nin onu gördüğünü, gözettiğini hiç unutmuyor. Dikkat buyurun. Biliyorsunuz Medayin'i fethettiklerinde Müslümanlar, Medayin Sasani topraklarında yedi tane ülkenin şehrin toplamına denir. Medayin, Medine'nin çoğuludur zaten. Diyor ki tarih kitaplarında. Diyor ki medayin fethedildiğinde elhamdülillah diyor zafer Müslümanların oldu. Ve o beldenin en büyük alanında ganimetleri toplatmak üzere diyor emir verdik. Savaş meydanında gelen kazanılan bütün ganimetleri o meydanda yığıyoruz dedi. Ve böyle naklediliyor tarih kitaplarında. Ve uzaktan diyor bir adam elinde bir sandıkla Zorlana zorlana geldi. Oradaki ganimet görevlilerine bu sandığı uzattı. Ganimet görevlileri onu görür görmez. Subhanallah. Biz böyle bir ganimeti daha önce ne gördük ne duyduk. İçerisini bir açıyorlar ki aman ya Rabbi. Oradaki bütün ganimetlerden çok daha fazla değeri var. Çok daha kıymetli bir şey. O kadar kıymetli ki şu soruyu getirene sormaya ihtiyacı hissediyorlar. Bu getirdiğin şey... O kadar kıymetli bir şey ki içerisinden bir şey aldın mı almadın mı? Bu soruyu soruyor çünkü görmemişler daha önce böyle kıymetli bir şeyi. Ganimet, ben sorumlu olanlar ganimeti getirene böyle bir soru soruyor. Diyor ki içerisinden bir şey aldın mı almadın mı? O kişiyi kimdir biliyor musunuz? Ahmed bin Abdü Gays, rahimahullah. Aynen şöyle, kaldırıyor ellerini semaya. Allah'a yemin olsun ki, Rabbim şahit olsun ki eğer ben ondan korkmamış olsaydım sandığın yüzünü göremezdiniz. İçerisinden almayı bırak. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkmasaydım sandığın yüzünü göremezdiniz. Diyorlar ki rivayette o adamın diyor boş bir adam olmadığını anladık. Ama kim olduğunu tanımıyorlar. Hele sen bir söyle bakalım bir Müslüman Kimsin, nesin, kimlerdensin Yine kaldırıyor ellerini semaya Amir ibn Kays Abdü Kays Rahimahullah Diyor ki yine Rabbim şahit olsun ki Allah'a yemin olsun ki söylemem kim olduğumu Söyleyeyim Ben gidince de arkamdan övücü laflar söyleyin Hesabımı yitireyim Sevabımı da kaybedeyim Vallahi de söylemem billahi de söylemem ya söyle diyor vallahi söylemem çünkü ben arkamı döner dönmez biliyorum siz benim hakkımda övücü laflar söyleyeceksiniz ben sevabını ahirette Allah'tan almak muradıyla oraya erteledim söylemez adını takip ederler kim olduğunu öğrenecekler ya onun orada karargahının oraya geldiklerinde Kıyabında onun kim olduğunu sorarlar. Derler ki o alim muttaki Müslüman Amir bin Abdükays rahimahullah. Öylece ismini zor öğrenirler. Allah bize amil olmayı nasip etsin. Allah bizi rızasından ayırmasın. Taksiratlarımızı affa mağfuret eylesin inşallah. Subhane rabbika rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Oh, oh, oh.